Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor Sevgili severler çok değerli iki arkadaşım Geliyor stüdyolarınıza sizde evde stüdyo yoktur ama radyolarınıza gelsin evinde stüdyo olan veya stüdyo dairede yaşayanlara ekstra günaydın diyoruz o zaman. Hoşgeldiniz efendim. Günaydın, Egeçim, günaydın Keşke o el de görülseydi radyoda. Ah, tırnak keşke, işe hareketi. Tırnak he, niye tırnak sen için. onu yapmazdın? Bu sefer ciddi yaptın ya. Ben bunu oldu. yapasım geliyor. Bir yapasım geliyor. geliyor. Aç çocuğum aç. Sesimi kıstık, kıstıkça kıstı, kıstıkça kıstıkça kıstık. Bekliyorum. Kıstı. iyice bir gözden düşsün de ondan sonra yapayım. Çünkü çok işlevse Hele benim gibi imalı imalı İmaalı konuşan birisi için. İma senin karakterindir Ege. Aa ne kadar burundan konuşuyorum ya. Sen biraz kendi hastalığını miksele mi e, yüklemeye çalışıyorsun? Galiba ona geçti ya. Mikrofonlar falan da artık şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Yaşadığında dua edeceğine. Yok efendim sesim <gülüyor> dükten geliyor falan. Acaba dükten senin sesin böyle kaldı, kaldı mı Fahir? Yani nazal Olabilir. Fahir diyelim bundan sonra sonra. Vallahi nazal oldum oktay. Nazal Fahir. Nazallara geldim. Merhabalar adınız Fahir. Ee, Hangi adınızı kullanmayı <gülüyor> tercih edersiniz? <gülüyor> Nazan, Nazan. Bu, bu, bu belirtilmemiştir. <gülüyor> ee, Güney Afrika'da e, bir üniversiteden Kıvala Zulu Natal Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Çalıştın Aa, mı Oktay? Efendim? Çalıştın mı şimdi stüdyoya girene kadar haber okuduktan sonra? Evet. Tekrar etti mi kendi kendine? Çünkü bir ara Bunun tuvalete bir... gittin ya ben böyle... Tekrar arkadaşlar... ettin değil mi? Ben i̇lk okuyuşun değil yani. Hayır ilk okuyuşum bir değil. Bir daha söyle. Ee, Kıvala Zulu Natal Üniversitesi Bir daha söyle çalış Zulu Natal ya. Ya. Demek ki yeterince çalışmamışsın nokta. Ah. Zulu Natal Üniversitesi Doğru cevap olacaktı Üniversitede diyeyim ya Üniversitesi. Yani Zulu Natal, Üniversitesi Zulu Natal. Ee, Hangi bölümü onun şeydi ya Kıvala Zulu ya? Natal mezunuyuz Biz Güney Afrika'yı inşa edeceğiz Baş öğretmen Mandela Aa nereden biliyorsunuz ya Marşını ee, de Erasmus'la <gülüyor> gitmiştim <ben. gülüyor> Erasmus'la Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden var, tek o... <gülüyor> Türk diye geçerli Oradan diye. çok öğrenci geliyor buraya op diye. Doğru gelir Kıvala Zulu Natal Üniversitesi'nde Ben geçen gün Kıvala Zulu Natal Üniversitesi psikoloji bölümünün öğrencileriyle bir araya geldim Kıvala Zulu Natal Üniversitesi'nde dolmuş mu? <gülüyor> Efendim <gülüyor> Doğru dolmuş mu? Hayır balgat bu Mesela cümle içerisinde kullandım Ha, Kıvala ve Zulu Natal mı? Evet. Hmm. Hayır canım, üç kabilenin okulu. Zulucular ve Natalcılar, natalcılar. Olabilir yani, bilmiyorum. Onların şey kampüsleri ayrı. Zulu kampüsünde mesela çok rahattır. Kvala bu şey bayağı erkek yani çok sıkıcı. Mühendislikler hep Kvalalı. Evet, evet, maalesef. Sevgilinciler yani. sizler de eee konu hakkında fikirler <gülüyor> vermek istiyorsanız üniversitenin ismini tekrarlayabilirsiniz. Kıvala, Zulu, Natal Üniversitesi. Teşekkür ederiz. Buranın bir tıp fakültesi var biliyorsunuz. Tıp fakültesi, tıp fakültesi, çağdaşlık yolunda tıp fakültesi. Tıp fakültesi ama öyle laletten tıp fakültesi. Ne bir değil, açıklama diye. Beykoz Uluslu'na tıp fakültesi. Hayır. Nasıl tıp fakültesi? Aralı. Hayır. Ee, burslu? Ee, hayır değil. Ya Nasıl değil. Tıp, fakültesi? Hayır. Hayır. tıp fakültesi? Vakıf mı? Vakıf üniversitesi mi ortaya o? Klinik Tıp Fakültesi olacak. Öyle nokta. Bu ne ya? Para işareti evet, yapıyor para bana işareti. Ya Para işareti para gibi. Değil ya. Nedir o? Nedir o işareti bu? Nedir Eğer sağ elimle yaparsam para. Ha. Bak mesela şu. Ama son elimle yaparsam nedir o? Nedir o işareti? O, o 20 sene oldu ya bunları. Oturtalı. siz geçmişe Bana da paralı gibi geldi. Paralı para. Ya. Paralı üniversite gibi. Adam böyle böyle. Paralı değil. Ne? Kıvala Zulu Natal. Kıvala Zulu Natal tıp. Klinik, Klinik tıp fakültesi. fakültesi. Klinik tıp fakültesi. Tıp fakültesi olduğuna göre bunun bir fakültenin bir nesi var. Ee, Dekanı var. Dekanı, Dekanı var. var. Dekosu var. Bravo. Bravo. Profesör Doktor Richard Hift demiş ki ee, Türkiye'de Türkiye üzerine bir araştırma yaptık. Ve demiş Türkiye'de en az 100 vampir var. Hapçı mı bunlar komple? Kıvala Zulucular e... Bölümümüzün hap ihtiyacı tamamını artıyorsa sayın rektörüm Dekan gidiyormuş ondan sonra ilk önce dekan alıyor kendi payını Diğer öğrencilere falan dağıtıyor Ama şimdi onlar da belki Şey mi ya durduk yeri olduğu yerden mi açıklama yapmış yoksa böyle mesela Yok biraz ya? gelmiş öyle yapmış Ya bunu... Odasından çıkmış biraz gitmiş Hayır, Ülkemizde mi yapmış kendi ülkesinde mi yapmış Alkollü bir orta... ortamda mı yapmış Kendi, kendi ülkesinde yapmış Evet Hmm. 100, Şimdi bir kere, o yüz kişiyi bulacağız. İçimizde yüz tane vampir var, bunu bulacağız Türkiye arkadaşlar. Türkiye üstüne değil de böyle dünyadaki vampir dağılımı üstüne yapmışlar. Bizim payımıza yüz mü düşmüş? Sonra hemen İzmir'e gelmiş. Evet, yani Türkiye'de yüz kişi vardı. Sırf Türkiye'ye göre bir şey değil. değil. Türkiye kaynıyor. Orada vampirler var değil. Benim hesabıma göre. Kırgızistan'da 72, efendim Yunanistan'da 84, Türkiye'de 100 gibi bir şey. Evet, öyle bir açıklama yapmış. İzmir'den yapmış bu açıklamayı da. Hmm. Yani ülkemizden yapmış yok da Jetlag olmuş. Ha, ilk başta bu araştırmasından dolayı zaten İzmir'e davet edilmiş kendisi. Nasıl buldunuz na? İzmirler şey demeleri. Anlatır ]ım. mısınız Ülkemizde ki? acaba kaç tane? Bunu en eni Kıvalazulu, e, Natal, e, ...Klinik Tıp Fakültesi Dekanı Richard Bey'e soralım diye mi? Vallahi İzmir'de şimdi. E, biraz büyücü ve cadı olduğu bilinir. Ama ben hiç şey duymadım vampir duymadım bugüne kadar. İzmir, İzmir Büyücüsü diye bir kitap vardı var, dedi, cadıları değil var. İzbi Cadıları var. büyücüsü diye biliyorum ben onu. Belediye büyücüleri onlar. İzbü. O şey mi? İzbü. İzbü'den yaptı arkadaşlar. Büyükşehir'in alt şirketlerinden bir tanesi mi? İzmir başka... Büyükşehir'e bağlı çalışan büyücüler işte onlar. O taşeron büyücüler değil mi? Vallahi bilmiyorum sigortalı mı ha, Belediyenin falan. kendi şeyi değil de dışarıdan alıyor Belediyenin kendi şey değil, değil mi? De dışarıdan, hizmetini hizmeti dışarıdan alır, alıyor alır. İzbi Ama ben hiç vampir duymadım Yani İzmir'de Duysaydım anneannemi söylerdi bana bu tip şeyleri bana söylerdi Ne canım senin Barış Manço'nun Şeyi kardeşi olduğunu söylemiyor muydu Hayır Barış Manço'nun Barış Manço'yu büyüttüğünü söylüyor Tamam Barış Manço'yu büyüttüğünü söyleyen anneanne Aynı anneanne Evet hiç yani buna inandırmış bir kadın Vampire de gibi inandırırdı hiç İnandırırdı diye konuşma ya. Olsaydı söylerdi. Olsaydı söylerdi. Yani duysaydım. hiç yokmuş değil. gibi. Evet yani olsa demek ki e, yokmuş yani. Bir benim. de vampir benim bildiğim Avrupa kültüründe olan bir şey. Yani hayır, bu o. Afrika nasıl Ar kendi hayır. şeyinden yola açıklayarak yaptı. Hayır, hayır. Ama şimdi Ege ne ben... oldu? Dünya e, ne oldu? Ne oldu? Globalizasyon global, diyorsun. Global bir hale geldi. Ee, o yüzden yani Avrupa'daki vampir buraya da gelmiş olabilir. Yani Artık dünya, dünya ufaç bir yani. Olabilir. Bir uçağa bakar atlar fıt Avrupa'daki bugün bir zombi olsun bir şey olsun. ile ilgili bir açıklaması var mı? Bir zombi benim. Bakayım. Bizim... Afrika kültüründe var. Çünkü Afrika var. kültüründe zombi e, şeye geldiğimiz zaman vampir. Yok. Avrupa'ya. Yani. Ee, Richard hocamızın uzmanlık alanı vampirler fayır. <gülüyor> Nasıl yani bu kadar mı demiş ülkenizde 100 tane? vampir olabilir. Onları bulacağız. Ne yapacağız? Onu arttıracağız mı? Yani bu panda <gülüyor> sayısını için korumaya çalışıyor ya. Hayır. Biz ne yapacağız? Vampir Dünya, bulacağız. Dünya sıralamasında kaçıncı sıradayız? Onu öğrenmek lazım. Bir ben... düzeltme yapayım. Evet. Tamamen maddi hata e, oldu. Pınar Hanım'ın da hatırlatmasıyla şöyle bir tekrar dosyama bakıyorum. Yüz 100 değil, bin olacaktı. <gülüyor> Aa iyi çok güzel. Teşekkür ederim Pınar Hanım Hakikaten hatırlattınız yoksa 100 diye Daha rahat rahat takılacaktık Öyle değil artık bir tedirginlikle Her vampirle 70 bin kişi düşüyor Eme eme Eme eme buraları 75 kişi düşüyor Ha 75 bin kişi 77 bin kişi düşüyor hatta Şimdi biraz daha mantıklı oldu değil mi 100 deyince saçmaydı Yani bu vampirler kendi kendilerine ölmediklerine göre Salak değillerse güneşe çıkmıyorlarsa Kimse de bunları kazık çakmıyorsa Bini korur zaten Yavaş yavaş arttırmamız Artır. lazım. Peki, Güneşe çıkınca da her vampir ölmüyor bildiğim kadarıyla. Türüne göre mesela bazısı çok acı çekiyor ama ölmüyor. Hmm. Yani tabii ki ama maruz kaldığı süre acı çekti, çekti, çekti, çekti, Bir de hangi çekti, çekti, mevsimde çekti, çıktı? Öldü. Şimdi bir Mart güneşine çıkmak Kış ayrı. Kış güneşi ayrı. Yani Ağustos'un Behr'inde çıkarsan ayrı. Doğru. Behri dediniz Fahir Bey. Gobe'ye demek istemiştim. Tercih ederseniz Gobe'ni de kullanabilirim. Noldu? O da enerji şovuna çevirdi ya. <gülüyor> Vallahi hakikaten ne yaptın Paralar ya? Paralar gelecek diyor bir heyecanla bir şey kendine bakıyor. Bir de buya bal dedi. 100 değilmiş 1000 dedin Ne yapacağız peki? Ya yani evet. bir şeyimiz var mı? Önlemimiz var mı? Yoksa bunu arttırmaya mı çalışacağız? Önlemimiz yok. Yani önlem almaya gerek yok. Onu o, o yani. bizlik bir durum yok zaten. Sonuçta vampirler senden nasıl benden uyuruyordu? daha senden benden daha uzun şey yaşayan adamlar. Vampirler nasıl uyuruyordu? Hafif ısırık. Hayır, Yani böyle yoksa... abanmadan abanmadan hafif ısıracak. Aralarında bir temas, temas oluyor mu? Yani yok falan. Temas. Yani aşk çok temas var da şey yok. Ha, o, o, o yok. bir temas değil o. Üreişi yok diyorsunuz. O ama eğer çoğal yani eğer sen, emizlediğim seni zaman vampir, vampir yapma oluyor. Seni vampir yapmak istiyorsa hafif ısırık. Önünde çömel tip şey mi yapıyor? Seni vampir ilan ediyorum. Gibi. Öyle bir şey mi var yoksa her em, emizlediği şey mi oluyor? Önümde... Yok her değil biraz emizliyor emizlediğinin sonra kendi kanından veriyor emiz emizlediği kişiye. Kendi emdiği kadarını kendi kanından da ona veriyor. Ondan sonra beraber gömülüyorlar. Mesela, bir yok. geceyi toprak altında geçiriyorlar. Ertesi gece iki vampir olarak oradan çıkıyorlar. Ha, o zaman çok rahatmış onların işi ya. Değişik bak mesela Ege'nin anlattığı değişik bir vampir tarifi. Hmm. Yani o öyle yapmayan da var. Nasıl yapıyorlar başka? İşte hafif, hafif ısırıyor. Ha. Ondan sonra tam böyle şey yapmıyor. Ee, bitirmiyor. Tam bitirmiyor yani böyle kopart, kopartacak derecede değil. Ondan sonra o kendi kendine kıvama geliyor Zaten o O her o zaman Convert Convert ediyor Conversion çok şey yani bir vampir Emizleyip vampire çevirdiği kişiden sorumlu Tabii. Tabii Biz True Blood'da hep bunları gördük Şey Öyle yapıyorlar kolay değil, değil mi şey değil yani yani Bu şey usulü bir yere girecekken Birileri sana e, şey olur Tabii ya, şey yani. oluyor. Ne oluyor ne deniyordu ona Referans, referans Referanslarım iyidir efendim Ben zaten vampir değilken bile emizlerdim Diyor mesela siz ya. mi vampir olmak istiyorsunuz? Evet efendim alalım bağlayalım eller ayaklar bağlanıyor tek bacak salınıyor yalnız hmm. ona dikkat ediyoruz her şeyin kendine göre bir kaidesi var yani. O tek atacak yani. Çünkü evet. e, e, suyun şey vampir 20'si... bana az geldi ama onu e, da, yeni evet. Türkiye'de. Biraz arttırmamız Az lazım. Azu bin vampir. Az, bin vampir değil yani. Ohoho, bin vampir kime yetecek Oktay? Affedersin. Sırf Ankara'nın <gülüyor> ihtiyacı bin vampir. Ben sana öyle söyleyeyim. Bunu Hı. da bizi dinleyen eğer vampir varsa, ee, bir çare olarak almışlardır Ege. Ben sana söyleyeyim. Az önceki şeyi söyleyen, lafı söyleyen Ege'ydi. Buyursunlar efendim, reklamlarla coşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bodan sabahlar. İyi pianist, piyanoyla vipleş yapar bu kadar net. Merhaba. Valla biz de herhalde. mi geçsek ne yapsak Atosözüm çünkü olsun. bir süredir birkaç gündür ben bizim wi birazcık bir zayıflık Aksama görüyorum. Aksama var değil mi? Aksama var. Halbuki son teknolojiyi Oktay'a yükledik ama <gülüyor> bana yüklendi son teknoloji. Yani Oktay yükledik dediğimiz Oktay'ın portatif bilgisayarına, Oktay'ın affederseniz telefonuna Abi kadar şey yükledim ki, ama olmayınca olmuyor. olmuyor demek ki yani. Ver muhterem wi buraya, o zaman biz yapalım. Biz biyonik adam olsak. Evet. Habire application yükleyeceğiz kendimize biyoniklikten aldığı algın eğer application yani ne bileyim mesela bir saat alarm özelliği yükler miydi? Saat alarm. Yoksa o beynine çip takıldı diyelim. Aha. Saat takvim. Ben saat am çünkü biyolojik saatim var benim zaten. İyi bu. saat isterdim. Takvim isterdim. hava kaldı? durumu isterdim. Hı. Ba Virus'a bağlanmak isterdin yoksa şeyden 3G'den mi? Her türlü, türlü değilim. Her türlü değil mi? Bazen e, şey bulamıyorsun. Affedersin. Ne, ne yapacaksın o zaman? 3G'den yürüyeceksin 3G'de yani. 3G'de alacak. Evet. Ama aylık bir para ödemen gerekiyor gene onun için. Oyun sen yöntem, sen yöntem mi söylüyorsun? Yani, Yok yoksa yoksa falan, falan çip takıyorlar işte. O tamam. Şeyle ne derler? Application yüklüyorsun ona falan filan. Tamam. Neler yüklerdin? Ben kendisi? bir kere bak sözlük yüklerdim güzel bak mantık. Ben onu da şey yapayım. Çeşit yani. çeşit dillerin çeşit çeşit sözlükleri. Tamam. Yani çünkü biliyorsunuz Mikyamu hadisem var benim. Doğru. O yüzden hatta sözlükle beraber en basit cümleler diye kitaplar oluyor ya. İşte atıyorum. İtalyanca'daki en basit cümleler. O, mesela. İtalyanca'daki en basit cümleler. Mikyamu. Mesela. Ondan sonra kitapları yüklemek isterdim. Bak çok güzel. Ondan sonra Film, ne, o, filmler şey mi otobüstesin mesela evet. gözünü kapattığında kitabın sayfaları beliriyor yavaş Gecek yavaş ya. Evet Tamam çok güzel. Ondan sonra filmler dedi bak, Filmler Oktay. aynı şekilde. Müzik peki müzik Oktay. Filmleri kendin mi indireceksin? Ee, mesela ee, yatarken hay. indiriyorsun. Ha, yatarken indirme özelliğin var mı? E, Tabi yani şey, olur mu canım, Veya o? başka bilgisayara Uyacak indiriyorsun kendini Şey yüküyorsun. mi yapacaksın? Hayret bir şey. Öyle bir şey olur mu yatarken? Sen niye meşgul ediyorsun kendini? Yani o tam yatış dinlenme anı o. Ya uyu muhterem ben sana şey parasını verir alır takı verirsin yani. Bir USB'ye bakar. Bir de tur, tur yüklerdim. Tur derken nokta o tam anlaşılmadı biraz açarsan. Mesela bir şey turu. <gülüyor> e, Uzak Bölüm bölüm dünya turu diye düşünün. Hı hı. tamam mı? Ha dünyayı gezmiş. Gezmiş gelmiş adamların gezdikleri gördükleri yaşadıklarını yüklerdim Peki, Oktay, yedik... Oradan böyle hızlandırırız neden? Yedik... Yedikleri içtiklerini görürüm herhalde de. E, canım çeker tabi orada bir şey var e, Onu da mecbur yüklücen onu oradan ayır, ayıramazsın herhalde Valla doyma hissi olmadan Tatlisinin olduğu gibi aktarsın sana <gülüyor> Ha onu aktarabiliyor muyuz? Tabi canım onu Ama tabii, Sonuçta biyonik adamsın Oktay Yani sana aktaramayacağımız hiçbir şey olmaz Yani olabilir. şöyle bir e, tur programını yükledin Tur programı bedava e, Ama ne bileyim işte nereye dolaşıyor Gözünde Tokyo tamam. Tokyo'nun meşhur su gitti Orada hemen küçük şeydi Tatları da isterseniz 3 dolar diye mesela. Ya ama tat, tat biraz tehlikeli ya. Çünkü tatlı aldıktan sonra böyle bir doyma şey. Doyma hissi yok. Doyma hissi yok. Onu yemek istersin. Ondan sonra önündeki ne varsa önüne ne gelmişse onu yersin. Sonra da her e, suçuşe 3 dolar ver, 3 dolar şey ver. Bu adam bir oturdu. benim bildiğim 20-25 tane şey yer suçuşi. Şey, e, 75 dolar oktay nereden şiş, versin? Şişmanlama yok. E, ama yani, ama e, bir de Tokyo'ya bunu... uçak parası da yok. Öyle düşün. Yani o uçak parası bütün Tokyo'yu yersin. Belki ben o bionik adam olmak için çok para verdim Fahir ama bir kere verdim bir abi. Bir kere veriyorsun Ondan abi. Ondan sonra... Evladiyelik yani sonuçta. Ondan sonra her şeyi kullanabiliyorum. Valla benim yükleyeceğim şeyler bunlardır. Valla hayırlı uğurlu olsun ya. Ben, ben sadece takvim, hava durumu... Saat bir de alarm. Saat. E, sadece saat alarm. bunlar sadece zaten ya bir sürü şey sende. Şeyden gelenler zaten Kronometre zaten e, Otomatik gelenler ya. Kronometre isterim. Hıh! diye şey yaparım. Sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle diyorsun ama mesela geçen hafta işte Beşiktaş Liverpool'u eledi ya. Hı hı. Mesela o maçın tamamını yüklerdin sen öyle bir imkanlı olsa. Maç Sadece sonra golleri tabii. yüklerdim ama. Maç sonra. Niye sevinç gösterilerini falan filan onları böyle bir insanların sevinmesini Beşiktaş'ta toplandı ya insanlar. Ege'nin hiç tahammül edemediği şey insanların sevinmesi. Evet. Doğru onu yüklemezdi evet sevgili dinleyiciler. O, onu silelim. Onları da son dakika yüklemeleri sende çok olurdu. Faiz, sen ne yüklerdin? Vallahi ben istemiyorum. Biraz, abi. biraz nalet, yan, nalet, yan gibi evet, yani. Evet nalet gelsin böyle biyonik insanlar yani. Niye ya? Vallahi bila iş, sürekli şeyle uğraş. Onu mu yükleyeceğim, bunu mu yükleyeceğim? Kapasitem de olacak benim çünkü zaten biliyorsunuz kapasitem belli. Evet doğru şimdi çipi takıyorsun da hard diski bir yere takmak yani, lazım yani. Onu... Sürekli arkamda bir tane böyle şeyimden sallanan, affedersin nereme takılıyorsa artık onu Freeback bilmiyorum. Freeback gibi bir şey. Çantanın şimdi takılıyor e ya. Ben bu yaştan ya. sonra Freeback'te mi gezeyim? Ceket sen cebine koyarsan ya, şişkinlik küçücük, yapar. Küçücük bir şey yok Hayır, Bana Nasıl küçücük? Ama böyle el kadar şey takıyorlar e, ya. Mikrofon gibi düşün sen onu. Bir mikrofonun şeyi gibi düşün aparatı. Nalet gelsin. öyle mikrofona çok affedersin. Hiç istemiyorum. Nal ben... NLG diyor yani Fahir. <gülüyor> yani Nalet gelsinin kısaltılmışı. Ne kadar güzel. Ee, isterseniz biraz Fosil dinleyelim. Ne dersiniz? Ne Fosil? Sabah Sabah. Çok güzel, sabah güzel yani. şarkı diyorlar. Buraya. Hadi Eğer yükle. Biz bir şey yükle bize yükle. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo Turistiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler. Ben hani fosil dinleyelim dediğimde size şey demek istiyorum. İsterseniz yavaş yavaş stüdyodan çıkın. Haberlere geçeceğiz. Önemek istediğim ben bu kadar arsız olduğumuzu ima ediyoruz. illa diyorsun. stüdyoda <gülüyor> duracağız falan gibi. Yani <gülüyor> bayağı oturduk bizde ya. Hani hani otur kaldı valla. Çekindim mi şey için. demeye? Hadi çıkın haberlere geçeceğiz demeye. Çekindim için doğrusu. Yo biz burada şeyiz ya. İyi değil mi Fahir? Ya yani, iyiyiz yani. abi istenmediğimiz yerde de kalmayız yani. Çok da meraklısı değiliz affedersiniz. İstenmediğimiz Affedersin. yerde 3-4 saatten fazla kalmam ben zaten. Fahir de öyle bildiğim kadarıyla. Yani böyle çok özel bir flash haber var gibi de durmuyorsunuz yani herkes. <gülüyor> ya Olsun. ne istiyorsun bizden ya, ya ne hani... zararı mı kime ne mı? kimin tabuna kış dedik. Hadi haber bir şarkı da çal da onu da hep beraber dinleyelim. Tam bir şarkı daha çal ben gidiyorum ya. Yok ben stüdyoda dinlemek istiyorum. İstersen canlı için... yayını terk edebiliriz Oktay bu da bir güzellik olur. Aa biz hiç Ege. öyle bir şey yapmadık değil mi ya? Ege... Yaptık Vallahi herhalde ben... ya. Yapmışız. Canlı yani. yayını terk etme yaptık mı? Kendi programımızı terk etmedik mi hiç? O biraz salakça oldu. Çok özür dilerim. İstersen hani. önce sen terk et Fahir sonra ben şey diye çıkayım. Ay ben de gideyim bari diye çıkayım. <gülüyor> en son südü terk edenler öyle çıkmıştı. Yalnız Ege Bey böyle olacaksa biz gidelim. Sen şey de zaten habere gidiyoruz. Ha <gülüyor> ha şey. Oktay'da Ceren Kenar mı olacak? <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Ay, şu anda Ya böyle olacaksa oldu. biz zaten gidelim yani biz. Yani gidelim. zaten bitiriyoruz programımız Yok biz şey yapalım gidelim. İyi, İyi o zaman oktayla biz devam edelim. Yok bende gideyim bari. Bende <gülüyor> ben de bari gideyim yani çünkü yolumuzun. <gülüyor> vallahi gideyim de diyorsunuz, gene gitmiyorsunuz yani nasıl yapacağız tamam, bu haber işlerini? Tamam, tamam. Sevgi dinleyiciler e, canlı yayında böyle şeyler e, olabiliyor. İsterseniz. <gülüyor> Canlı yayında böyle şeyler olabiliyor da niye kadar abartılan bir şey? Her şey dünyada ne oluyorsa canlı yayında da olabiliyor. İsterseniz şöyle bir yeni saate girdiğimizi müjdeleyelim size. Hemen ardından da haberler falan fıstık. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar. devam ediyor sevgili sanatsemerler. Yeni bir saati başında bir kez daha Günaydın. Çok dinamik, çok hakikaten heyecanlı bir program. Evet Oktay. Var mı güzel dosyamız şöyle bu saati böyle şakur şakur açıp şakır şakır insanları böyle. Şakır şakır de... deme ya zıpkın gibi fişek gibi bir ağ tamam. takımı. Niye şakır şakır şeyini mi bozuyor havanı mı bozuyor? Flash TV programı gibi oluyor program. Şakır ha, ö, şakır ö, ö, yanım ö, kurtlarımızı dökelim hadi bu saat içinde patlat Oktay. Patlatıyoruz o zaman. Referandum, referandum mu patlatalım yoksa karga dünyası mı Patlat Karga, karga dünya, dünyası. Ama referandum çekecek hiç halim yok şu saatte. <gülüyor> Daha seçimlere var zaten. Hiç bana referandum deme. Benim kargan vardı ya çok güzel hayvandı karga Senin kargan olduğunun haberi var mıydı ondan? Karganın? Yani karganın yok senin yokmuş. kargan olduğunu biliyor muydu? Gitti yani mi? Bizim balkondaydı. Bir gün baktım. Ma zaman bu... zaman herkesin balkonuna karga konar. Kafesteydi o senin, o, senin olduğu anlamı. Sepetteydi. Anlam Avladını, onu, avla, avladınız mı dediğim onu mafus mu ettiniz hayvanı? Mafus etmedik, yaralıydı. Ben ona bir gün baktım Ve onun iyileştiğini düşündüm. Ondan sonra uçamadı. Uçamadı. Sonra başka maliyet yanlış davamız. Hakkınızda dava bile açabilirdi yani. Vallahi bilmiyorum. Öbür bakan çocuklarda Çok çok sömürümediydik. Sizin kadar... balkonda öbür çocuk kim? Bir de çocuğum bakıyordu. <gülüyor> ben balkondan balkonda? uçurmaya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi uçamadı. yürüyerek devam etti. Sonra bir çocuk aldı, biraz da ben bakayım dedi. Şimdi şöyle bir yani şey ele Şimdi sokakta, balkondan bıraktığınız zaman evet. eğer kuş uçamıyorsa ki bu balkon dediğimiz şey genelde birinci kattan başlar. İkinci kat, üçüncü kat. Kaçıncı katta oldu. oturuyordun? İkinci kat. İkinci kattan kargayı bıraktın ve yere mi düşürdün Ege? Ne Düşmedi vahşi canım, bir Yürüyerek devam etti bırakmak mi, gibi he? olmuyor ki kuşu bıraktığında ha. Tek kanat falan filan böyle hafifçe indi yere ama sonra pıt pıt pıt pıt, pıt yürüyerek gitti ha, Ondan sonrasında ben bundan sonrasını yürüyerek devam edip sen hiç zahmet etmeye geçim dedi <gülüyor> Cebine de bir dolmuş parası koysaydın Vallahi o sepet nasıl geldi galiba mahallede bir tane yaralı karga vardı Bütün çocuklar sırayla bakıyorlar Oğlum, Ne yaşanmışlığı varmış nasıl, mahalle, nasıl ne bir dünyası ya? var valla ya sizin ne mahallesiydi Ege? Çin Bizim Mahallesi mi? mi? Çin Mahallesi. Aa. Yiyerler normalde o kargayı. Normaldi. Büyücülüğün bir tane kargasıydı o. İzmir'de bir garip İzmir bir dönemdi. Bak tekrar döndü dolaştı konu. Yalnız İzmir'de daha fazla karga vardı diye hatırlıyorum ben de. Ankara'da da var karga Hiç da. Hiç göremiyoruz. Çok. Ankara'da çok, ben çok... saksan gördüm. Ya da azaldı. Bir de Ankara'da yeşil kuşlar var. Gördünüz mü siz onu? Yeşil kuşlar Evet. Var. Böyle papağan gibi. Oktaycığım. <gülüyor> Para diyorsun. Böyle yani. biraz papağandan büyük yeşil yeşil kuşlar var. Hiç görmediniz mi ya? Bu senin elbise ha. gibi olabilir mi? Hani ne? geçen gün çıkan bu elbise ne renk? Hani bu kuş ne renk? Yeşil miymişti aslında? <gülüyor> Bildiğin griymişti de, de sen yeşil yeşil görüyormuşsun. Bilmiyorum ben kimseden de duymadım o yeşil kuş hadisesini de. Ya bizim orada bir tane de var ben... kırmızı, kırmızı kuşlar var onu söyleyeyim sana. Otlu kırmızı turuncu. işte. Çankaya bölgesinde gördüm ben. 2-3 tane beraber uçuyorlar bazen. Hani bir tane görsem gözüm yanıldı falan diyeceğim. Böyle takım halinde uçuyorlar. Bir şey yapıyorlar. Ya zaten birini ve üçünü aynı anda görmen arasında bir fark yok. Bir kuşa da... da sadece rengiyle isim takmak çok acıklı tabii. Yeşil yani... kuş olayı maalesef Ama gerçek. Zaten yeşil ben kuş. Ben bir gördüm öyle. Gördün mü sen? Görmedim. De görüntüleri izledim. Görüntüleri... Görüntüler yok diye kesin bana şey yapıyorsanız var diye şey yapacağım ben. Sen sonuçta kuşun şeyine bakarsın değil mi? Tabii canım. Açıklamasına, açıklamasına bakarsın yani. Var. Ben de kuşun rengine bakarım. Neden bakmıyorsunuz kuşun <gülüyor> açıklamasına? 벌벌 kadar yaptığın taktikler içinde en rahatsız edici <gülüyor> ve stüdyoyu terk etmeyeni <gülüyor> ben korktum. İçimizi şu anda. <gülüyor> Ay, karga dünyası. Karga da hakikaten çok güzel bir hayvandır. Herkes ee, uğursuz, uğursuz değildir ama, ama çok da güzel de bir hayvandır. Yemin karga. ediyorum. Bir kere şöyle bir şey var hepimizi gömecek düzeyde bir yaşam şeyine sahip. Standartım Kapasitesine. Var. Kapasitesine Uzun. sahip. Uzun. 200 yıl yaşayan karga olduğunu ben biliyorum. Ama o boş boş yaşayan karga da var Fahir. O 200 yılı dolu önemli. dolu yaşayan kargalar da var. Ama boş boş gelmiş gitmiş. Uçması yeter ya. yani ya uçması kere... değil Zaten hiçbir şey yapmasa onun gö gördükleri, onun tecrübeleri sırf yani mal gibi seyrediyor olsa bile 200 yıl sen mal gibi seyrediyor olsan bile bir şey, bile kaparsın bir yani. şey öğrenirsin noktaya. Kurban olayım ya. 200 yıl diyorum ya sene olmuş 1815. Bu beste kargaya hesaplar. oysun gözünü lafı yüzünden bir mesafemiz var galiba kargaya. Ama ona bakacak olursan kediler de sahipleri ölünce onu yirmiş. Yani kediye kimse kedili şey, kadın hikayesi. kedili kadın hikayeleri var bir sürü şey var hiç kimse kedilere böyle bir tavır almıyor kargaya niye tavır alıyorsunuz? Bir tipsizlikten dolayı öyle bir şey var yani sevimli bir sempatik bir durum olmadığı için. Karga mı? Bilmem sence sevimli mi buluyorsun kargayı? Bence bence güzel hayvan, çok güzel hayvan. Sevimli denmez de. Yani rock roll siyah yiyor gibi evet, sürekli böyle ben, siyahlarla gezen. O açıdan seviyorum ya. Yani. İfadesi var. O boş, bir şey boş daha, bakmıyor. Bir şey daha anlatacağım. Gene yalancı fantastik dünyadan bir şeyler anlatıyorsunuz diyeceksiniz Olsun, görüntüsü seyrettim dersin, olur biter. Anneannemin anlattığına göre karga yakalayıp onun diline bir müdahalede bulunuyorlarmış. Muhabbet kuşu gibi konuşuyormuş kargalar. Diline müdahale ne ya? <gülüyor> diline operasyon mu? Yakıyorlar dedi anne Valla çok üzüldüm. İğrenç bir şey, Nasıl bu. Ve onu diye, yanıklığıyla da şey diye, mi yapıyor dile mi geliyor hayvan? Beni de yani nasıl bir Amma adamla... Allah belanı atla... versin babacım cici kuş. Şunun bir dilini yakayım da konuşsun diye mi yapıyorlar? Dil şimdi? yakmak ne demek? E öyle anneannemin şey. söylediği şey işte. Ondan Abi. sonra karga konuşan bir hayvan. Ama senin olmuş. anneannenin açıklamaları bu sabah her şeye damga vurdu ya. İşte ondan tutuyordum kendimi ama kargada da bunu söylemeyeceksem ne zaman söyleyeceğim? Doğru. Bu da doğru yani. Yine de denememek lazım. Vallahi uya şey uyaralım buradan. Yeni gözün... arkadaşlarımız da dinliyor. Kargalara bu tür operasyon cerrahimi yetkin eller varsa evet, yetkin canım. eller operasyonu yapabilir. Onun dışında lütfen bu tür o... müdahalelerden uzak durun. Ya da o tür müdahaleleri yaparken gözünüzü oyarsa karga ondan sonra da beste kargayı oysun gözünü lafını etmeyin. Etmeyin. Onu bilin yani. Oyabilir, sen oyabilir benim, çünkü. Affedersin sen benim dilime öyle bir müdahale bulun. Sen benim İmçanım dilimi yakarsan varsa... ben senin gözünü oyarım arkadaş. Ben sadece gözünü oymak Burada yapacaklarımı dile getirmek istemiyorum. Kalbini kırarım öyle söylüyorum. Dil Hatta. yakmaya göz oyma. Bir karganın lafı varmış. Sen benim dilimi yakarak benim... benim sakalımı kessin ama ben laf taşıyarak senin kolunu kestim demiş. Çenesi düşen karganın hikayesi adlı çocuk kitabı. Çok güzel. Sen bunu bir küçük şey, çocuk, hikaye masaların. Çocuklar için hastalıklı hikayeler. <gülüyor> çocuk korku kitabı. Çocuk Canım, korku ço kitabı var mı bir ya? Bir şey söyleyeceğim. Çocukların bütün hikayeleri çok hastalıklı değil mi? Sen değnek adamın hikayesini biliyor musun? Hayatımla Neyse ki Ege'ye sordu sevgildiğin için. Işte. Bir şey özür dilerim Oktay. Bu ara çok popüler herhalde şu ne kadar. Deynek adam yapıyorum. ne ya? Cinelli'nin babası mı? Vallahi ya da Cinelli yok. büyüdü değnek adam mı Şimdi oldu? Şimdi bu değnek adam bir dal parçası diye düşün. Değnek. Nereden okudun falan Bunun sen ailesi ne? var. Anne değnek, baba değnek ve çocuk değnekler. Değnek adam bir gün ormanda koşuya çıkıyor. Sonra koşuya çıktığında bunu bir köpek kovalıyor. Köpek kovalayınca kaçıyor. Ya, şey diye kopalıyor köpek hmm, bu sopayı yakalayacağım atacak sahibim ben de onu tutacağım diyor o da şey diye bağırıyor hayır hayır ben değnek adamım ben şey... bu arada çanlandırma yaptığım için kusura bakmayın ama. Evet, sonra sahibi geliyor bunu köpeğin, köpeğin sahibi, sahibi geliyor alıyorlar atıyorlar oynuyorlar atıyorlar fırlatıyorlar değnek adam böyle hayır hayır falan. Oluyor. ondan sonra bekçi geliyor parkın bekçisi o ne? normal adam mı yoksa değnek adam yok, mı yok o normal adam Diyor ki burada diyor köpekler tasmasız gezemez. Hayda ne alakası var. Sonra başka bir çocuklar buluyor. Bunu nehre atıyorlar. Nehirde yüzüyor kıyı işte denize gidiyor. Denizden bunu buluyorlar. Bir kumdan kale yapılıyor. Denek adamın macerası yemin ediyorum 6 ay falan evinden uzaklaşıyor. En son bunu yakacaklar. Birileri topluyor. Hı. En son o yakma noktasına geliyor. Hı. Yakma noktasında dedirttiniz bana. Bu yakılma noktasında... Tam böyle orada şöminenin yanında bekliyor artık şeyini. O esnada bacadan bir sesler. Noel Baba diyor. iniyor. Oha Noel Baba iniyor. O ona yardım ediyor falan. Nasıl Noel Baba mı iniyor gerçekten? Noel Baba iniyor. Sonra bunu götürüyor evine. Ve bunlar böyle çocuklar. 6 aydır baba yok. Çünkü bu olaylar başladığında yaz. Hadise gerçekleştiğinde artık. Kış tabii. Kışın, Aralık şömine yakıldığına göre. Şubat. Abicim bu kadar hastalıklı çocukların zihinleri vallahi yemin ediyorum. Çok güzel anlattın bu masalı. Benim aklıma bir köşe geldi. Yani sen Hayır, çocuklara şey yap... niye bunları böyle yapıyoruz? Se... Bunun i̇şte... ki çok yine masum kalır bunu bu. Düzgün anlatılır. Karga, Karga karganın dili falan. Faiz Ben bunu o komple ya. yakılmasından bahsediyorum. Sen bunu yap bu programımızda. tevfik amcadan masallar diye. Ben bunu yapıyorum. Yap abi. Vallahi. vallahi sen bunu yap ama bir şeyle. Canlandırmalı. Gel. Kitap şeyle gel. Masal kitabıyla gel. Gerçek masal kitapları. Tamam yapıyor. Ondan güzel. Küçük hem bu büyüklere de masalları eskiden hatırlarsınız Cem Özel'in yastık altı mektup hikayeleri değil mi? Fahir <gülüyor> abinizin de Fahir amcanızın da şeyi olsun ya böyle küçük masallar herkesin hakkında bir de şöyle bir şey var. E, yetişkinler böyle bir çocuklarla karşılaştıkları zaman evet. eğer böyle e, yakın dönemde bir çocukları falan yoksa hiç böyle ne bir hikaye anlatabiliyorlar Hı. ne bir masal anlatabiliyorlar çok zayıf kalıyorlar. Onlara da bir tekrar bir eyhem eğitim maksatlı Doğru. çok güzel bunu çarşamba günü başlatıyoruz yarın başlasın. Değnek Adam'la değil herhalde değil Onu zaten... Yo ben Değnek Adam'ı bir daha dinlemek isterim doğru. Değnek Adam'ı ben Çünkü güzel. anlayamadığım yerler var. Onu ben baştan sona bir daha dinlemek Arada isterim. Arada ama ben şeyi görmek isterim. Neden inanmıyorsunuz Değnek Adam'ın şeyine? <gülüyor> Onu bir, bir yapsana. Dur şu reklama girmeden önce. Aa yok. Neden da. inanmıyorsunuz? Evet, reklamın evet. geldiğine yap. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yapsana <gülüyor> Fahim. Yapma. Çünkü sinirli terk edeceğim ben. Ay sinirim bozuldu ama güle güle güle. Hiç bakmayacağız. Hadi. Neden inanmıyorsunuz reklamın geldiğine o zaman? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Ya bu karga dünyası girdik ama Girdik çıkamadık yani. evet. Vallahi giremedik daha. Ege'nin karga hikayesi. İşte bir dünyadan bir haber daha bir karga haberi daha. Ee, minik kardeşimiz Gabi ile ilgili Gabi Manla ilgili. 8 yaşında, Ay canım, benim de kargan varken ben o yaşlardaydım. Ama 4 yaşından beri e, Gabi kardeşimiz kargaları besliyormuş. Aynı benim gibi yani. Evinin bahçesine gelen. Evet, aynı benim gibi o. Zaten ikinize de çok benziyor ya. Paralel hayatlar Gabi, yaşadık her. Evet. Gabi. Ee, kimi, kime kimi andırıyor oktar? Şöyle bir bak resmine önünde senin. Kime benziyor? Benim küçük Valla gözler evine... aynı sen. Ha ha. Fahir. Buyuda bana mı? Eee yanaklarda aynı senin tam bir kar benziyor. karma diyebilir miyiz yani? Tam ikimizin karması diyebilir miyiz? Yanakların benzemesi, iki insanın yanaklarının benzemesi. Yanaklar aynı. <gülüyor> yanaklar aynı. Gabi e, 4 senedir düzenli olarak bahçesine gelen, evinin bahçesine gelen kargayı veya kargaları besliyormuş ve e, 4 senedir de kargalar her seferinde gelirken Gabi ziyaret ederken bir, şey ee, getiriyorlar. bir şeyler getiriyorlarmış Ay canım Vallahi karga bu... da öyle bir hayvan işte Yani herkes şeyler ama Hakikaten eli boş gelmez karga Ne getirmişler ben şöyle bir e, Şeye size de göstereyim hatta Ne getirmişler inşaat şöyle çivisi bir, Şöyle bir şey var e, 8-9 tane düğme Kargalar öyle parlak şeylere Biraz meraklı olurlar çalarlar diye Meraklılar şey ama sonuçta Gabi'ye Hediye ediyorlar getiriyorlar tıp diye bırakıyorlar Ondan sonra 8-10 tane ataç Oh, oh, oh, çeşitli oh. miktarlarda ve çeşitli Boncuk. ebatlarda somun <gülüyor> ondan sonra dört tane küpe, iki tane rulman, ee, bir tane ne bu? Bir şey mi yazmış Taşta orada matanın üstüne asayiş diye getirdikleri <gülüyor> ürünlerde. Taş getirmişler. Hadi anladım da taş ne ya? İki tane de taş, Canım, taş, taş var burada. Değerli taş getirmiştir Oktay sen de taş deyince direkt senin aklına niye şey geliyor? Mesela bir andezit olabilir, değil mi? Yok, o da var, o ayrı, renkli renkli şeyler Mesela var. Bir kehribar olabilir. Kehribar. var, ha, o var. Ondan sonra bir tane kırık biblo tipi bir şey. Ondan sonra bakıyorum. Bu da başka. gelirken kırıldı. Valla bir şey yapmıştık <gülüyor> gelirken kırıldı. Ondan sonra acaba dedim bu şey mi ya? Bu çocuğun annesi babası falan bir şey yaptı. Bunu da sana Kandırmak getirmişler için falan filan diye ama iğrenç bir anne baba oluyor o zaman ya. babası da bunları herhalde şu mesela pasta bir metal var bunu herhalde vermez bunu sana getirmiş falan Sizin diye. Çocuğun eline pasta metal verilir mi ya? Bu kargalarda da hiçbir kafa yok. Affedersin. Zımparalanmış gerçi. Kargalarda zımparalama özelliği vardır. Bir de kargalar sigara içerler biliyorsunuz. O en büyük özellikleri zaten. Bir maymun bir de böyle kendilerini karga. böyle bir tütsülüyorlarmış falan öyle özellikleri de varmış kargalar Tütsülüyorlarmış dedi. Kokusunu mü üstüne sindiriyor. İzmirli böyle hafifçe üstlerinde dolandırıyorlarmış şeylere, parazitlere karşı. Kargalar konusunda uzun uzun konuşabilirim. Peki, bir şey söyleyeceğim. Parazit, doğrusu... Parazitler sigara kokusundan hoşlanmıyorlar gibi Yok, bir şey. Yok ateşiyle. Mi? Yani İzmirli yanan sigarayı üstlerinde döndürüyorlarmış. Yani şurada hani yayında olmasak çüş derdim de yuh diyeceğim ben sana. Kargaya yuh de. Bana deme ya. Kargaların toplayıcı özelliği de var o zaman değil mi? Tabii. Onların toplayıcı, avlayıcı, sonra zaten yerleşik hayata geçmişler ve tarım öyle başlıyor. Ama paylaşıyor anladığım kadarıyla. Tabii. Sevdiğimiz insanla her evet. şeyleri paylaşırız diye. Öyle bir durumu da var. Aynı Bu, insan ya. Küçük vallahi aynı insan. Göre. Aynı insan. Çok güzel. Yani burada küçük kardeşlerimize karga besleyin mi şeyini veriyoruz. Vallahi mesajını. besleyelim bence hayvanlara hayvanları güzel davranalım Güzel davranalım Bir şey evet, vahşi olmayalım yani biz çocukluğumuzda belki o dönemlerde etrafımızdan hep hayvanlara karşı çok iyi muameleler görmedik ve o yüzden şey oldu. Benim böyle mesela e, çekirgelere karşı falan benim zamanda yaptığım büyük ayıplar var. Buradan bütün çekirge e, dünyasından da bir özür e, dileyim yeri gelmişken. Benim özür dilemek de senin büyüklüğündür Faiz. İşte yeşil papanmış. Bir sürü tweet gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Dicilerimizden>. <gülüyor> o kadar sevindim ki şu anda. Papağanlar Tunalı civarında dolanıyorlar. Defalarca gördüm ben demiş Hikmet Bey. ama onlar demiş Aydan Bey. Endemik Aydan bir hayvan onlar. değil herhalde. Pet Shop'tan kaçmış papağanlar mı onlar? Eğer Aa. Ankara gibi bir yerde papağanlar hayatta kalmayı başarabildiyse yemin ediyorum 3-5 sene içerisinde bütün Ankara'yı ele geçirirler haberiniz olsun ama çok egzotik bir şehre dönüşür. Ankara'mız çok renksiz çok sıkıcı al sana yeşil papağan lak. Fahir bu arada e, Tevfik amcanızla masallar köşesi için pek çok e, masal, şey önerisi önerisi masal önerisi Aa, alalım onları. mesela e, Ezgi Hanım kafasına edeni bulmaya çalışan küçük köstebeğin hikayesi. Kafasına edeni derken. Aa evet onu okudum ben. Çok güzel o. Warner Hossworth ve Wolf Adruh'un ortak çalışması. <gülüyor> şöyle, de, şöyle de bir kapağı var. Kafasına edeni bulmaya çalışan Allah kafası. kafasını... Yani metaf metafor falan değil. Hani çok başımı şişirdin ya falan diyen köstebenin hikayesi değil. Ben onu <gülüyor> Bayağı... görmüştüm ya kitapçıda. İngilizcesini görmüştüm zamanda Gidiyor ha bir hayvanlara. Böyle kafasında biraz kabahat var. Yani, Biraz dediğin valla kallavi kabahat var orada benim gördüğüm İneğe gidiyor sen mi yaptın Yok benimki böyledir köpeğe <gülüyor> gidiyor Benimki böyle böyledir falan diyerek Kim çıkıyor abi sonuçta En sonunda kendi kendine böyle bir şey oldu? <gülüyor> nasıl kendi kendine ya Onu ben ki? okumadım uzun da bir kitap oldu <gülüyor> Göksal Bey demiş ki küçük bir başvur bitti adam başladı <gülüyor> Ondan sonra yine Ezgi Hanım Bir tane daha göndermiş bir şey <gülüyor> ee, Bir öneri daha ördek ve ölüm Efendim Ördek ve ölüm mü? Ölüm. Ölüm. Ha. Bakayım. Şöyle bir şey. Nasıl bir hastalıkla çocuklara ne yapıyorsunuz ya? Vallahi bağıracağım ha, ya. Faiz, sen bunlara alışkın ol. Tevfik amcadan masallar tevfik... köşesinde bu tip şeyler değil tevfik mi? Tevfik amca mı? Tevfik emmi mi? Çünkü yöresel bir şey mi istiyorsunuz? Yoksa ne bileyim daha böyle... Sen e... emmiye mail ettin. İstersen hiç bozmayalım. Tevfik emmi. Ama o da çok, çok vallahi beni yorar, yıpratır çocuklar. Adil Orhan demiş ki e, aldığım duyumlara göre... Ee, değnek adam hikayesi de ördek yuvasının parçası olma kısmı atlanmış. Öyle bir şey mi vardı? Ku, ku bir kere ördek değil de ku şeyinin e, ne derler ona. Abi, o hepsini bütün hikayeyi anlatmayayım. Aradan spoiler verdim. B bütün hikayeyi anlattılar. En heyecanlı yeri orasıydı. <gülüyor> Yine demiş ki Adil Oğlan oğlanı kreşe bırakırken değnek adam hikayesini çok beğendim. Dinlemek paha biçilemez demiş. <gülüyor> Herhalde bıraktıktan sonra uzun uzun dinledi. Vallahi faiz sen bu projeyi e, şey hayata geçiriyoruz. Evet. Hemen ivedi bir şekilde yarın acil koduyla geçelim. Çünkü tam anlamıyla bir aile programı olduğumuzu söylüyoruz. İlk günümüzden beri e, çocukları ihmal ediyoruz. Küçük mübaşir ile biraz ağızlarına bir parmak balçık bal aldık. Ondan sonra o ağızlar açık kaldı. Baba o... baba baba diye bağırıyorlardı. Bu şarkıda tüm çocuklara o zaman Paolo Nutini New Shoes radyonuzda. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Son dakikalarımız, son esprilerimiz, son şakalarımız. Son şakalarımızı da şaka değil de zenginin malı, zürdün çenesi dediğimiz Köşesinde. köşeye gelelim. E, menşur Forbes dergisi yine e, en zenginleri açıkladı. Heh. Dünyanın en zenginleri bir numarada takdir edersiniz ki ee, bil abimiz var. Hala mı Bil? Vallahi hala mı Bil mi? Ee, affedersin de 79.2 milyar dolar olan adama sen bildiği hitap edebiliyorsan ben sana şapka çıkarırım Egecim. Ya Vallahi yani şaka maka biz Bilgeyit'in en zengin adam olduğunu konuştuğumuz zamanlarda 40 milyar dolar mı ne vardı? Şöyle söyleyeyim. Güzel çalışmış. İkiyi ye katlamış neredeyse. O parasıyla seni ezer. Reel anlamda ezer. Yani o mesela mal varlığını... Sadece para olarak üstüne yığsa... büyük para olsa ezer de... En büyük, büyük banku notta gene ezer, gene ezer, gene ezer'e geçirme. Öyle söyleyeyim. Lütfen bil, özür dili ağzını yıka. Ben hep Windows kullandım, hep de orijinal kullandım. Benim bir husumetim olamaz. <gülüyor> Buradan da Sayın Savcımız'a açıklamalarda bulundu. Ee, bil gelse. Evet, Türkiye'den de tabii ki isimler yok değil. Elbette ki var. Şüphesiz ki... Değerli Rahmi Koç saygı duyuyoruz 737 numarada 2,5 milyar dolarlık servetiyle gene listelerdeki yerini aldı ama Türkiye'nin sırada o değil ama galiba değil mi? Tabii tabii en, en üst sırada Murat Ülker var 4,4 milyar dolar bu da az yani orada servet toplam mı yoksa nakit olarak mı? Bankadaki hesabını mı Öyle düşünme Oktay. Servet değil mi? Servetmişti. De. Yani bütün gayri meşgulleri, bilmem neleri, mesela fabrikaları falan. Mesela bankada param belki olmayabilir ama işte evin var, araban var, falanın var. Hepsini falan. toplamı mı? Hepsini yakın. Yani şimdi ben burada bu listeden, bu listede hiçbir şey benim zoruma gitmez ama listenin mesela 3. basamağındaki adamın daha çok zoruna gider gibi geliyor bana. Ne, ne? demek o? Yani şimdi benim zaten cüzdanımda şu anda 1 dolarım var. Uğur parası olarak 1 dolar tutuyorum. Bill Gates'in 79 Tabii milyar doları var ya. fark bu. Ben de 5 euro tutuyorum. Sende Oktay. Hiç sırayla Ben bende yok. Hiç. Abi en düşük kağıt para neyse yani. 1 euro'luk diye kağıt para olmadığı için 5 euro'luk kağıt para. 2 numarada kim var? Listede. E, listede listemizin 2 numarasında 77.1 milyar dolarlık servetiyle hiç tanımadığımız Meksikalı Carlos Slim. İşte mesela Carlos daha çok bozuluyordur Bill Gates'a. Niye canım arada 2.1 milyar dolar var e, yeri tamam. geliyor bir gece harcıyoruz. Yani daha. ulan burada şey yapsaydık listede bir olacaktık falan diye. Veya ya. işte kendi ülkesinin en zenginlerinin e kaç 20 katı mı? Neredeyse. Yani. Valla. Şey, onlar daha, daha çok bozulur gibi geliyor. Valla e, 3 milyar 5 milyar doların olsa ben bozulurdum açıkçası. İşte onu diyorum ben Ezik de. miyiz Benim... lan biz? Bu listeye girdik ama adam orada 80 Ka milyar dolar. Ben küsur atı kadar şey Oradan işte aile şirketleri burada hiç ona dertlenmiyorlar. Hepsi to mesela toplansak Kar zaten. Tabii toplansak zaten şey yaparız. Yok canım, Zaten biz üst sıralara Öyle çıkarız. Mesela ya. Carlos Slim'in şeyi var mı listede başka? Akrabası, Akrabası çoluğu, çocuğu, kardeşi bilmem nesi falan Valla benim babam Carlos Slim olsa çok özür dilerim Öyle hiç bir ben... şeyse hiç dertlenmiyordur ona ya Bizim zaten ölünerek esnaplamışlar Kuzerler var şey var onları toplasak var ya direkt yani Bill Gates'in yok mesela değil mi? Bill Gates, Bill Gates Bill Gates Bildiğimiz Bill Gates Bir de Bill Gates yani şimdi e, milyar dolarların varsa Senin benim gibi bir şey de diyemezsin yettiği kadar işte şükür idare edeceğiz bu parayla diyemez. Milyar dolar yaptıysa yetmiyor demek ki. Yetmez abi. Daha çok ister yani Bill e, Gates'in. Zamanında oluyor? edilmiş laf var. İnsanın laf var. İnsanın nefsi çekiyor yani. Doğru çeker. Yani nefis. Yani 80 milyar nefis doları. Mi? Nefis Nefis. bir şey dedik ve Nefis pro... dedin fayr yani delicious. Delicious evet. diyoruz. Delicious diyerek bitiriyoruz programı sevgili dinleyiciler de. Bordel öyle bitirsene bugün bari. Hay Allah. Sen de yani, tam bana tam zıttıma, tam Neyse, The Peach Mode'la bitiriyor sevgili dinleyiciler güzel bir hava Neşenizi bulun. Ne kadar bugün hava sıcakta? 40, 50, 55 falan var mı? -55. 40, 55. 42. Yağmur yok en önemlisi de do. Yarın sabah yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin gününüzün geri kalanı. The Peach Mode, Enjoy the Silence. Rahat Hoşçakalın. <Gülüyor>